1029 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in şairler hakkındaki ayet indiğinde Hasan bin Sabit ve şair sahabileri teselli etmeleri, şairlere, gelince, onlara, azgın sapıklar uyarlar, görmez misin onlar, her vadide şaşkıncasına yürür dururlar, gerçekten onlar yapmayacaklar şeyleri söylerler, şu ara, 26 suresi 224 ila 226 ayetleri nazil olduğunda Hassan bin Sabit, Abdullah bin Revaha ve Kab bin Malik ağlayarak Hazreti Peygamber'e geldiler ve Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala bu ayetleri indirirken elbette ki bizim şair olduğumuzu biliyordu, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ancak iman edip salih ameller işleyenler, Allah'ı çokça ananlar, zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenler müstesnadır. Şu ara, 26 suresi 227 ayetini okuyarak, işte Allah'ı çokça ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenler sizlersiniz, buyurdular.